Neûzu billahi minneşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve neûzu billahi min şurur anfüsina ve min seyyati Men yehdihillahu felamu ve men yuddil felahadiyeleh Ve eşhedü en la ilahe illallahü ve ahduhu la şirikeleh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Ema abad Fe inne estakal hadithi kitabullah ve khayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bidatin zalâleh ve kulle zalâletin finnâr. Sayı tefsir dersimizde Taha suresine geçmiştik. Taha suresi Mekke'de nazlı olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki bu yani Taha Allah'ın yemin ettiği kasemdir ve Allah'ın isimlerindendir. Bütün Kur'an-ı Kerim, surelerinin başında e, hurufu mukatta olarak gelen e, bu harfler hakkında İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu söylemiştir. Yani Allah azze ve celle'nin isimlerine delalet eden harflerdir diye. Tabi bunların hangileri olduğu bize bildirilmemiş. 2. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Katadirahimullah de dedi ki hayır vallahi Allah Kur'an'ı sıkıntı değil rahmet nur ve cennete doğru yol gösterici kıldı. 3. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. katader Raymullah dedi ki, Allah Teala kullarına rahmet olarak kitabını indirip elçilerini gönderdi ki kulları öğüt alsınlar ve Allah'ın kitabından duydukları şeylerden faydalansınlar. Kur'an'da Allah Teala'nın helal ile haramlarını bildirmek üzere indirdiği bir kitaptır. Evet. İlla tezkiraten limen yakşa yani Haşiyet, Allah Azze ve Celle'den haşyet duyanlar için bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Daha önce bahsetmiştik Yasin Suresi'nin 11. ayetinde de اِنَّمَا تُنْذِرُوا zikre ve الزِّكْرَ وَحَشِيَ Bil بِالْغَيْبِ ifadesi geliyor. Yani sen ancak e, zikre yani vahye ittiba eden ve görmedi gayb olarak Allah'tan korkanı uyarabilirsin. Yani Kur'an'ın ve sünnetin nasları e, ancak bu kimselere bir öğüt olur. Allah'tan korkan kimselere ve vahiy işittiği zaman buna ittiba eden kimselere. Yoksa vahiy kendisine tebliğ edildiği zaman buna karşı kelam yapan, edebiyat yapan, hafife alan, dalga geçen böyle kimselere e, öğüt vermenin bir manası yoktur. Kur'an asla böyle bir şeye yönlendirmez. Bilakis Kur'an ve sünnet, Rahman'dan korkan, haşet duyan, görmediği halde Allah'tan korkan, Allah'a saygısı olan, Allah'ın zikrine saygısı olan, Kitaba ve sünnete hürmeti olan kimselere bir öğüttür. Dolayısıyla tebliğ yapacağımız kimseler de böyle olmalı. Yoksa bir söyledim, dalga geçti, yorum yaptı, alternatif başka şeyler tercih etti, uymadı ona tekrar e, söylemeye gerek yok yani halk arasında işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu ile 80 sefer gitmiş falan böyle hikayelerin aslı astarı yok e, böyle bir şey doğru değil yani Kur'an böyle bir şey asla yönlendirmiyor yani Kur'an bu tebliğin Allah'tan korkana ve işittiği vahye ittiba edene yapılmasını istiyor 4. Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir 5. Rahman arş üzerine istiva etmiştir İbn Mesud radiyallah dedi ki arş suyun üzerindedir. Allah arşın üzerindedir. Amellerinizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bunu i̇bnüz Zeymet tevhidde, darimi el-Reddal -er el rivayet etmişler. Zehri Muhtasarul Uluğ'da zikretmiştir. Sahip bir isnatla geliyor bu da. Bu daha uzun metinle de gelmiştir. Yani 7 kat semayı, yani 7 kat yer olduğu gibi yedi kat semayı her bir sema katı arasında da 500 yıllık mesafe olduğunu zikrediyor. Abdullah bin Amr radiyalanmadan da aynı şekilde geliyor. Bu yedi kat semanın üzerinde bir deniz var. Bu denizde Rahman arşı var. Bu arşın üzerinde Allah azze ve celle istiva etmiştir. İstiva ala edatıyla, alel arş isteva yani ala edatıyla birlikte geldiği zaman ee, yükselip yerleşmek manasına gelir. Kelime anlamı budur. Ama Allah Azze ve Celle hakkında keyfiyetine gelince bu bizim idrak edebileceğimiz bir şey değildir. Allah'ın şanına layık bir şekildedir bu istiva. Akılla idrak edilen, beşer aklıyla idrak edilen bir şey değil. Yani mahlukattaki gibi değildir. Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarında, bu fiili sıfatlardan bir sıfat, zat sıfat değil de fiili sıfatlardan bir sıfat, bütün sıfatlarda, ister fiili olsun, ister zati sıfatlarından olsun, yani zati dediğimiz göz sıfatı gibi, el, ayak sıfatı gibi zatî sıfatları, kelam fiili sıfatlardan, nuzul, dünya semanen nuzul fiili sıfatlardan, istiva yine fiili sıfatlardan. Bu gibi sıfatların tümünde e, mahlukta olan sıfatlarda sadece isimde benzerlik söz konusudur ama müsemmasında, yani o ismin delalet ettiği şey konusunda Allah Azze ve Celle'nin mahlukattan mugayreti vardır. Yani e, Şura Suresi 11. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi Leyse şey on. Yani onun misli gibi, onun aynısı olan bir şey yoktur, diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bazı kelam fırkaları, kelam fırkaları, e, mesela cehmiye, muattıla gibi fırkalar, bu sıfatları kökten inkar etme yoluna gitmişler. Yani istiva mahlukta olan bir sıfattır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışmaz diyerek komple inkar etmişler. Hatta Cehmiye'nin kendisine nispet edildiği Cehmi bin Safvan, şayet elimde imkanı olsa Kur'an-ı Kerim Musaflarından saflarından Er-Rahman-ı Alele şu ayeti kazırdım demiştir. Bunu söylerken derdi, yani bunu söylemekte de gayet güya, Allah Azze ve Celle'yi tenzi etmek. Çünkü o şöyle düşünüyor, diyor ki, şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'de bunu okuyacak, işte Rahman Arş'a istiva etti, sonra istivanın mahlukta olduğu gibi zannedecek, böyle anlayacaklar. Böyle anlamasınlar diye, Allah'ı tenzi etmek amacıyla, ben bu ayeti Kur'an-ı Kerim Musaflardan kazmak isterdim, diyor. Keşke elimde böyle bir şey olsa, bütün musraflardan bu ayeti kaldırabilseydim, diyor. Bunun gibi yani böyle masum görünen yorumlarla Allah'ın bir takım ayetlerini özellikle sıfat içeren ayetlerini inkar etmişler. Mutezile gibi fırkalar ise Mutezile eşari gibi fırkalar ise tevil etme yoluna gitmişlerdir. Mesela Mutezile'nin tevili yani isimlerini ispat ederken ismi ispat ediyor fakat bu isimlerde sıfata delaleti kabul etmiyor. Yani Allah, mesela Allah'ın gözü veya semi sıfatı, işitme sıfatı yani semi ismi açıkça zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat Allah'ın işitme sıfatını ispat etmiyorlar. Allah semidir, bu ismidir diyor. Yani es Allah'ın ismi. Ama bu işitmeye delalet etmez. Çünkü işitme, mesela mahlukta olan bir sıfattır. Biz Allah için böyle bir şey söylemeyiz diyorlar. Rahmet Aynı şekilde rahmet için de bunu söylüyorlar. Errahim, Errahman isimleri rahmete delalet eder. Bu sıfata delalet eder. Allah rahmandır, rahimdir derler. Ama rahmeti Allah'a e, nispet etmezler. Yani bir sıfat olarak kabul etmezler. Bunun yerine tevil yoluna giderler. Eş'ari ve maturidi fırkaları e, güya cehmiye ve müşebbihe gibi fırkaları reddetmek için bu gibi İsim ve sıfatları tevil etme, yorumlama yoluna gitmişlerdir. Bu yorumları yaparken Allah Resulü ve Vesselam tarafından yapılmayan yorumlar, sahabe tarafından yapılmayan yorumlarla yorumlar yapmışlar. Aslında tahrif etmişlerdir. Tahriflerin ismine tevil demişler. Bakın tevil caizdir. Tevil caiz olan bir şeydir. Yani tevil açıklamak, yorumlamak demek. Tevil caizdir. Ama caiz olan bir şeye ismini kullanarak, caiz olmayan bir şey yaptılar bunlar. Yani onlar tahrif ettiler ve yaptıkları tahrifin ismine tevil adını verdiler. Tevil caizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Abbas radiyallahu dua ediyor. Ya Rabbi işte buna Kur'an'ın tevilini öğret diye. Tevil yorumlamak demek. i̇bn şeyin Cevret Taber-i Rahimullah'ın tefsirinin adı da El-Cami fi tevil ile ayil Kur'an. Yani Kur'an ayetlerinin tevili. Hakkında cami. Kapsamlı kitap demek. Tevil, tefsirle aynı manada bir kelime. Yani tevil caizdir derken neyi kastediyoruz? Allah Resulünden gelen bir tevilse bu makbuldür. Sahabeden gelen bir tevilse, onlar tarafından yapılan bir açıklamaysa bu makbuldür. Peki bu sonrakileri ne yaptılar? Dediler ki, mesela dediler Zariyat Suresinin 47 miydi, 48 miydi? Bir aidin <gülüyor> ifadesi geçiyor. Aid. Eid, e, yet kelimesinin çoğulu. Yani ikiden daha fazla olduğu zaman bir şey üç ve daha fazlasında çoğul kullanılır Arapçada. E, ikil olanlarda mesela yedeğin. İ, i̇kil yedeğin gelir. Ama bu ayette e, bir eydin diyor. Yani biz semayı bir eyd e, eller ile yani birebir karşı koyduğumuz zaman eller ile e, bina ettik. İbn-i diyor ki buradaki bir eydin ifadesi bir kuvvetle, kudretle e, bina ettik demektir. İbn-i Abbas Radyalama'dan sayı olarak geliyor bu. Sonra bunlar bu kapıdan girerek diyorlar ki bak i̇bn Abbas tevhül etmiş. O tevhül ettiyse biz de tevhül ederiz. Hayır biz böyle demiyoruz. Sahabeden geliyorsa yorum. Kur'an'ın tefsiri hakkında bir kaide vardır. Sahabe herhangi bir ayeti tefsir yaptığı zaman, açıkladığı zaman, aralarında bir ihtilaf söz konusu değilse, yani başka bir sahabe başka bir şekilde tefsir etmemişse, o merfu hadis hükmündedir. Dolayısıyla böyle bir rivayet sahih olduğu zaman, sahabeden Kur'an ayetini açıklamaya dair sahih bir rivayet geldiği zaman, o merfu hadis hükmündedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu işitmiş, o yüzden böyle tefsir ediyor. Çünkü tefsir sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapabileceği bir şeydir. Yani Kur'an'ı beyan etmek sadece Allah Resulü'nün yetkisinde olan bir şeydir. Sahabe kendisi yetkisini aşmayacağı için ondan böyle bir rivayet sayı olarak geldiyse sahabe böyle bir yanlış yapmaz. Dolayısıyla bu böyledir. Sadece ikinci bir ihtimalin oradan kaldırılması lazım. Bu sahabe bu ayet tevil ederken, tefsir ederken acaba ehli kitaptan aldığı bilgilerle mi bunu tevil ediyor, tefsir ediyor? E, bu şaibenin ortadan kalkması lazım. Merfu hükmünün verilebilmesi için. Yani bu hadisin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iştirilmiş bir hadis hükmünde olduğuna hükmetmek için İsrailiyat şüphesinin ortadan kalkmış olması gerekiyor. Burada da böyle bir şeyden bahsetmemiz söz konusu. Çünkü Zariyat Suresi'ndeki ayeti e, açıklarken i̇bn Radıyallahu Basra'da bunu söylemiştir. Yani Allah Azze ve Celle için iki el ispat edilmiştir. Kur'an ve Sünnet naslarında. Sa'd suresinin 75. ayeti bu konuda açık. İki elin e, ispatı konusunda. İki elimle yarattı mademe seni secde etmekten alıkoyan nedir ey iblis buyruluyor? E, Allah Azze ve Celle için iki el ispat edilmiştir. Sayı hadislerde de, mütevatir hadislerde de işte e, Allah'ın Rahman'ın iki eli vardır. İkisi de sağdır şeklinde geliyor. İkisi de yemindir diye geliyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hakkında Kitap ve sünnette iki el ispat edilmiş. Ama çoğul olarak eller ispat edilmemiştir. Sadece işte Zariyat suresinde bahsetme 47. ayette böyle bir şüphe söz konusuysa i̇bn Abbas radıyallahu anh demiştir ki burada hayır. Eller değil. Burada kuvvet. Allah bunu bir kuvvetle yaratmıştır. Bu kastediliyor diye açıklıyor. Evet. Demek ki Allah Resulünden geliyorsa tevil, açıklama bu bizim başımızın, gözümüzün üstünedir. Diğer taraftan bidat ehlinin, kelamcıların ortaya attıkları başka bir şüphe var. O da mesela İmam Bukhari Rahimullah sahihinin pek çok yerinde "vechillah, vechullah" ifadesini bazen burada kastedilen rızadır. Allah'ın rızası kastediliyor diye şerh etmiş, açıklamıştır. İşte Bukhari'de böyle işte Allah'ın veç sıfatını tevil ediyor diye getiriyorlar. Dolayısıyla yani Bukhari gibi imamlar yaptıysa biz de tevil yaparız. Diğer sıfatlar da böyle tevil edebiliriz gibi kapı açmaya çalışıyorlar. Buna şöyle cevap verilir. Veç kelimesiyle rıza kastedilir. Bu varittir. Arap dilinde de varittir. Sahabenin kullanımında da. Yani e, Kur'an ilk nazılı olduğu zaman da kullanımında da bu sabittir. Bukhari Rahimullah şayet bu kelamcıların yaptığı gibi Allah'ın veçini inkar etseydi. Yani Allah'ın yüzü yoktur işte böyle mahlukta işte, tenzih etmek için. Allah'ın yüzü yoktur. Yusufatını sıfatını komple inkar etseydi, bütün geçen veç kelimeleri hep rıza manasındadır. Şayet Bukhari böyle bir itikatta olsaydı dediklerine biraz hak verirdik. O zaman biz Bukhari'yi reddederdik. Yani Bukhari'yi bir imam olarak kabul etmezdik. Çünkü Bukhari bizim için ittiba etmekle emrolunduğumuz kişilerden değil, kayıtlıdır. Allah'a ve Resulüne, Selefin yoluna, Muvafıksa biz Bukhari'ye uyarız, onu imam ediniriz. Bukhari rahim Allah'ta böyle bir imam. Allah rahmet etsin. Bu veçh ifadesinde e, bu gibi yorumlar geldiği zaman selef alimlerinden, önceki alimlerden biz bakarız. Bu kişi mesela yed kelimesini e, yorumluyor ve Allah'a el ispat ediyor mu? El sıfatını ispat ediyor mu? Eğer ıspat ediyorsa şu yorumunda hata ettiğini söyleriz. Ama bu bir bidatçı olmamıştır çünkü Allah'ın el sıfatını bu inkar etmemiş. Sadece bu kısmi olarak böyle bir yorumla hata etmiştir deriz. O konuda yanılmıştır. Onun bidatçı olduğuna hükmetmemiz ne zamanki yet sıfatını Allah Azze ve Celle'den nefyetti o zaman bidatçı olduğuna kesin olarak hükmederiz ve ondan uzak dururuz. İşte Bukharraymalı Allah'ın vecih sıfatını yani yüz sıfatını ispat eden imamlardan birisidir. Diğer sıfatlarında da hakeza, pek çok kitabında, sayhinde olsun, halku efaldibat kitabında olsun, diğer eserlerinde olsun, cehmi'lere ve Allah'ın sıfatlarını yorumlayanlara çeşitli reddiyeler vermiştir. Seleften yaptığı nakillerle. Mücessime veya müşebbihe denilen fırka, yani diğer bir aşırı uç, Allah Azze ve Celle'nin bu gibi ayetlerinde veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde ispat edilen sıfatları mahluktaki gibi kabul etmişler. Yani mesela eli bir organ demişler haşa. Bunun gibi istivayı işte mahlukun istivası gibi böyle açıklamışlar. Ehli sünnet her iki kesimde reddetmiştir. Yani birisinin iptal etmesini, tahrifini muattılanın ve cehmiyenin reddedişlerini, bu sıfatları komple kökten reddedişlerini reddetmişler. Müşebbihe ve mücessime fırkalarının da Allah Azze ve Celle'yi mahluka benzetmelerine reddiye vermişler ve her ikisinde küfür olduğunu söylemişlerdir. Orta bir yol tutmuşlar. Demişler ki, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve sünnette ispat edilen sıfatları hakiki sıfatlardır. Bunlar mecazi falan değil, hakiki sıfatlardır. <gülüyor> Keyfiyetlerine gelince, yani nasıl olduklarına gelince, bu Beşer aklının bilemeyeceği, anlayamayacağı bir şeydir. Biz bunlara böylece teslim oluruz, iman ederiz, kitap ve sünnete geleneğe iman ederiz, teslim oluruz ve asla mahlukuna benzetmeyiz. Böylece orta yolu tutmuşlar. Bu orta yolu tutuşlarında ortada olmalar sebebiyle tıpkı diğer itikadi meselelerde olduğu gibi ifrat fırkaları, mesela mücessime ve müşebbiye fırkaları ehl-i sünneti, Muattıla gibi kabul etmişler. Yani bunlar Allah'ın sıfatlarını e, inkar ediyor. Gözüyle bakmışlar el Sünnet'e. E, cehmiye fırkası muattıla yani iptal eden e, fırkalar ise ehl Sünnet ve Cemaati mücessimlikle ve müşebbiyelikle e, itham etmişler. Çünkü bunlar diyorlar ki Allah'ın eli vardır. Allah'ın istivası vardır. Nuzulü vardır. Ayağı vardır. Gülmesi vardır. Bunun gibi e, sıfatlarını ispat edince işte bunlar müşebbihe demişler. Yani iki tarafın iftirası arasında kalmıştır ehli sünnet. Bu kıyamet gününe kadar da böyle olacaktır. Peki bu tevilciler yani ehl-i sünnete nispet edilen ama aslında hakikatte ehl-i hiçbir alakası olmayan diye ve ya fırkalarına gelince bunlar hakka benzediklerinden daha tehlikeli bir konumdadırlar. Bu sebeple insanların tarih boyunca, İslam tarihinde büyük çoğunluğu ehl-i sünnet olduklarını zannederek diye ve eşariye fırkalarına tabi olmuşlardır. Özellikle Allah'ın ismi ve sıfatlarında. Peki bunlar ismi ve sıfatlarda ne diyorlar? Diyorlar ki, muaddıla gibi fırkalar, cehmiye gibi fırkalar Allah'ın sıfatlarını inkar ediyorlar. Onlar inkar etmesin diye Onların inkar etmeden anlayabileceği şekilde şöyle diyelim. Evet, Allah'ın istivası vardır ama bu istiladır demişler. Yani bu ayeti istila istevla diye açıklamışlar. İstila etmek manasında. Yani arşı istila etti. Böyle yorumlar yapmışlar. İşte hepinizin bildiği gibi el sıfatını kudret eli diye açıklamışlar. Veya nimet diye açıklamışlar. Nerede bir ee, bu şey geçerse el kelimesi yet kelimesi geçerse nefsim yedinde olan Allah'a yemin olsun mesela bunu kudret elinde olan diye açıklamışlar. Allah'ın gülme sıfatını işte burada katledilen rahmetidir demişler. Dünya semâne nuzulü sıfatını Allah'ın rahmetinin nuzulü demişler. Bunun gibi yorumlara gitmişler. Bundaki gayeleri hem e, müşebbiheden beri olmak hem cehmiyeden beri olmak. Bu gayeyle bir yol tuttular ama selefin yolundan başka bir yol. Dediler ki yollarına da, bu tuttukları yorum yoluna da, selefin mezhebi yani sahabenin, tabiinin onlar kitap ve sünnet naslarına nasıl geliyorsa öylece kabul ettiler, kurcalamadılar, gibi teslim oldular, yorum da yapmadılar. Tamam onların ki en selametlisi, yani bu şekilde itikad eden, selamet üzeredir. Bunu Eşari ve Maturidiler söylüyor. Ama diyor bizimki daha ilimli ve hikmete daha uygundur dediler. Neden? Çünkü diyorlar ki ilmin ve hikmetin gereği şudur. Bu asırda felsefe kitapları tercüme edildi. Bir kesim Allah Azze ve Celle'yi mahlukuna benzetiyor. Bir kesim de Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Kafir oluyorlar. Bundan insanları kurtaralım diye yeni bir şey icat ettiler. Yeni bir yol icat ettiler. İnsanlar Allah'ın el sıfatını inkar etmesinler. İşte buna kudret eli diyelim. Yani peygamberin açıklamadığı, sahabenin açıklamadığı, bilmediği şekilde açıklamalar yaptılar. Aslında Allah'a iftira ettiler. Bakara suresinin 170. ayetinde bu tavır reddedilmektedir. Allah hakkında bilgisizce konuşmalarını şeytan onlara vahyeder diye. Yani bu şeytanın vahidir. Şeytanın saptırmasıdır. Allah hakkında bilgisizce konuşmak. Yani Allah el diyor, istiva diyor. Siz bunun istila, istevla olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yet ile kastedilen, eliyle ile kastedilen kudret ve nimet olduğunu, gülmek ile kastedilenin rahmeti olduğunu, nimeti olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bunlar işte ilimsizce söylenmiş sözlerdir. Yani Allah diyor ki kitabında sanki bunlara... E, Önceden cevap vermiş Allah Azze ve Celle. İlimsizce Allah hakkında konuşurlar diyor ayette. Bunlar da diyor ki bizim bu yorumlarımız daha ilmi, daha ilme uygun ve daha hikmete uygundur. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi ayetleriyle e, çok öncesinden bu bidat fırkaları reddedilmiştir. Bu sebeple Allah rahmet eylesin. Ahmet bin Ahmet Raymullah diyor ki Kur'an-ı Kerim'i iyice düşünürse bir insan, tedebbür ederek okursa bütün bidat fırkalarının reddedildiğini görür. Yani Kur'an ayetleriyle bunların reddedildiğini bizzat Kur'an-ı Kerim'de görür. İbn-i Teymi Rahimullah, Ahmet bin Hanbel'den çok sonra gelen İmam İbn-i diyor ki, Bidat ehlinin ehl-i sünnetin aleyhine getirdiği hiçbir delil yoktur ki, o delinin kendisi onları reddediyor olmasın. Bidat ehlinin ehl-i sünnet aleyhine getirdiği hiçbir delil yoktur ki, bizzat getirdikleri o delil kendi aleyhlerine olmasın. E, Muhammed bin Abdullah da bu e, maddeyi, i̇bn bu sözünü kullanarak, e, mesela şirk konusunda getirilen yorumlara cevaplar vermiştir. keşf i Şubat kitabını bunun üzerine kurmuştur adeta. E, yani şirk ehlinin şüphelerine cevaptır. Onların şüphelerinin ortadan kaldırılmasıdır e, kitabın gayesi. E, burada bu kelamcıların yolu şu, diyorlar ki, istiva istiva, yükselmek veya yerleşmek. Alaedatil o zaman yükselip yerleşmek manasında. Bu işte mahlukatta olan bir sıfat. O halde buna biz istila diyelim diyorlar. Değil mi? Veya nuzulne rahmetin nüzulu diyorlar ve başka başka isim koyuyorlar. Selef'in imamları, selefi akideyi savunan, bidat eline karşı savunan imamlar şunu söylemişlerdi. Bunlardan birisi de İbn Teymiyye rahimallahu. Bidat ehlinin Allah Azze ve Celle'nin yani bu kelamcıların kastettiği maaturidi ve eşari kelamcıları bu bidat elinin Allah Azze ve Celle'yi tenzih amacıyla bu isim ve sıfatları tevil etmek üzere kullandıkları ne gibi kelimeler varsa o kelimelerin hepsi zaten mahlukta olan kelimelerdir İnsan tahayyülünün muhayyilesinin mahlukta olmayan bir isim icat etmesi zaten imkansızdır mesela isteva yerine güya istiva mahlukta da olan bir şey diye istila dediler değil mi? İstila mahlukta olan bir şey. Yet el kelimesini kudret diye açıkladılar. Kudret de mahlukta olan bir şey. Rahmetin nüzulü dediler. Yani semaya nüzulü rahmetinin nüzulü dediler. Rahmet mahlukta olan bir şey. Ruhemâ'u beynehum Ayette kendi aralarında rahimdirler, merhametlidirler. Rahmet de mahlukta olan bir şey. O halde siz ne yaparsanız yapın, ey bidat ehli diyor kelamcılara, siz ne gibi bir kelime alternatif olarak ortaya koyarsanız koyun, bu mutlaka mahlukta olan bir kelime olacak. Çünkü beşerin bundan e, bunun dışına çıkması imkansız. Yani siz istiva kelimesini açıklamak için bunun yerine hangi kelimeyi koyabilirsiniz? Yani istiva sıfatını e, Tevhid edecekler Hangi kelimeyle açıklayabilirsiniz O halde Yani mahlukta olmayan bir şey Koyamayacaksınız bu mümkün değil O halde Allah Azze ve Celle Hükmedenlerin en güzeli olan Allah'ın hükmünden Daha güzel hükmeden kim olabilir Allah Azze ve Celle istiva kelimesini kullanmış Yet kelimesini kullanmış Recil ayak Kadem ayak Dık, gülmek, taaccüp, yani şaşırmak. Bu kelimeleri Allah Azze ve Celle kendisi hakkında kullanmış. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Resulünün dili üzerinde. O halde Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisi için kullandığı bu kelimeler insanların uyduracağı, yakıştıracağı bütün e, her şeyden çok daha üstündür. İşte bu sebeple Kur'an ve sünnete teslimiyet eşittir İslam. Yani İslam teslimiyettir. Vahiy bize böyle söylüyorsa... Bu iş burada bitmiştir. Selefin tavrına bakalım ve sonrakilerin tavrını biliyorsunuz. Selef şu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte Allah azze ve celle zincirlerle cehenneme estağfurullah cennete sürüklenen bir topluluğa güldü diyor. Yani bu hoşuna gitti Allah azze ve celle ve güldü diyor. Zincirlerle sürüklenenle kastı zorla İslam'a sokulmuş. Yani İslam bir yeri fethetmiş. E, fet ettiği için karşısında 3 tane seçenek var. Ya öldürüleceksin ya Müslüman olacaksın kılıç zoruyla veya da kitap ehliyse vergi vererek Müslümanların boyunduruğu altında onların güvencesinde yaşayacaksın. İşte vergi vermem demiş. Öldürülmek de canım istemiyor. O halde Müslüman olduğumu söyleyeyim, canımı kurtarayım demiş zorla. İslam'a girmiş, münafıkça girmiş ve bu İslam'ın amelleriyle şeklen İslam'a girecek. Müslüman olunca şeklen İslam'a girmek zorunda. Yani bir münafık Müslüman olduğu zaman yani bir kafir münafıkça Müslüman olduğu zaman namaz kılmak zorunda. İşte mal sahibi ise zekatını vermek zorunda. Hac yapmak zorunda vesaire vesaire. Şeklen de İslam'a benzeyecek. Müslümanlara benzeyecek. Yani şimdi zamanımızdaki gibi başıboş değil. Eskiden İslam devleti olduğu zamanlarda sen düşün ki bir yerde bir İslam devleti var ve o devletin mensupları, Müslüman olan mensupları ister münafık olsun, ister samimi, salih Müslümanlardan olsun, gavurlara benzesin. Amerikan tıraşı olsun. Bu mümkün değil. Yani Müslüman topraklarına bu mümkün değil. Fıtraten de bu kolay değil. Dolayısıyla münafık olan bu kimseler İslam'a girdiğinde İslam'ın şekline bürünüyor, amellerini işliyor ve bunların gönüllerine İslam yerleşiyordu. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, Bedevler Müslüman ol iman ettik derler. Hayır siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk deyiniz. iman fakat kalplerinize henüz yerleşmedi. Kişi önce Müslüman olur, İslam'ın şekline girer. Bu şekle girdikten sonra yani zahiri azaları İslam'ın kurallarına uyduktan sonra kalbe doğru İslam hükmetmeye başlar. İslam kalbe hükmettiği zaman, kalbe galip geldiği zaman iman meydana çıkar. Yani iman, Allah katında geçerli olan e, din ortaya çıkmaya başlar. Böyle bir topluluğa Allah Azze ve Celle güldü diyor. Sahabe diyor ki e Allah'ın Resulü Allah güler mi? Evet diyor. Evet. Yani Allah'ın gülmesini ispat ediyor ve karşısındaki bir bedevi. Hani bunlar ilimli, hikmetli deyip kendilerini alim, hikmet sahibi kimseler olarak görüyorlar ya şu kelamcılar. Bu bedevi yani ilim okumamış, üniversite okumamış, yani bu kelamcıların felsefelerini şunları bunları okumamış. Belki okuma yazma bile bilmiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Rabbimiz güler mi? Evet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bu bedevi bir anda seviniyor. O halde gülen bir Rab'den biz asla ümit kesmeyiz. Bu buna teslim oluyor. Biz gülen bir Rab'den asla ümit kesmeyiz. Hep ümit var oluruz o halde. Peki bu kelamcılar ne yapıyor? Gülme ama gülmesi nasıl? Gülmeyle kast edilen şudur, budur. Acaba şu mu? Bedeviler kadar olamıyor yani bu ilim ve hikmet iddia eden kimseler. Aynı şekilde bugün tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat e, işitmiş olduğunuzu düşünün. İşte Rabb'in nerede, Allah nerede sorusuna. Allah nerede diye Allah Resulü Aleyhissata Vesselam bir çobanlık yapan cariye bir kadına soruyor. Bugünün ilahiyat profesörleri bu soru karşısında ne cevap veriyor? Allah nerede? İlahiyat profesörleri yani Kur'an'ı okumuş, Arapçayı okumuş, sünneti okumuş, Fıkı okumuş, yanına felsefe okumuş, kelam okumuş, profesör olmuş, insanlara dinlerini öğretecekler. Bu profesörler, imamlar, din görevlileri... Diyanetçileri Başkanı, Şürekası, avanesi, bunlar Allah nerede sorusuna ne cevap veriyorlar? Bu bedevi cariye kadın, koyun çobanlığı yapan cariye kadın, Allah semada diyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu nedir buna azadet? Bu akademisyen geçinenler ise, din akademisyeni geçinenler ise, işte bu hadis, Müslim'de bu hadis. Kimisi inkar ediyor zaten, hadis inkarcısı. Onlar inkar ediyor. İnkar etmeyen, hadis savuncusu geçinenleri ise, Nihat Adıboğlu gibiler ise, diyorlar ki, işte o e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun seviyesine göre öyle dedi. Yani bu mü'minedir. Onun seviyesine göre hükmetti. Onun cehaletini maruz, mazur gördü. Bunu bir de cehalete mazeret olarak, Cehaletin e, tekfirde mazaret olduğuna delil olarak zikredenler var. Tekvire dair e, yazılmış kitaplardan birisinde bunu gördüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu kadının cehaletini mazur gördü diyor. Yani kadın Allah semadadır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu sözü üzerine bu müminedir, iman etmiş bir kadındır bunu azat et diyor. Bunlar da bunun küfür olduğuna inandıkları için böyle bir sözün. Allah semada demenin küfür olduğuna inandıkları için. Bak bu küfür de diyor Allah Resulü bu kadını mazur gördü diyorlar. İşte bunlar kelamcı, hikmet ehli olduğunu iddia eden, ilim ehli olduğunu iddia eden. Ama demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı karşıya gelse de Allah Resulü deseydi ki ona Allah nerede? Bu diyecekti ki. Allah ne sağdadır, ne soldadır, ne yukarıdadır, ne aşağıdadır, ne şuradadır, ne buradadır. E Allah nerede? Yok, onlara göre Allah yok. Yani mekan sıfır. Mekandan münezzeh. Onlara göre böyle. Evet, e, ilim anlayışının ne seviyeye geldiğini buradan anlıyorsunuzdur. Yani bütün... Yani bu itikadi meselelerde böyle olduğu gibi fıkhi meselelerde de böyle. Yani fıkıhtaki detaylandırmalar daha bir giriftir. Daha bir cürcuna içerisindedir. Yani sen bir hadis okusan bu kadar bir Müslim'den veya sıhhati hakkında ilim ehlinin onay verdi. Bu hadis sahiptir dedikleri bir hadisi. işitsen ve bununla amel etsen seni itham ederler bu ilim iddia eden insanlar sana deseler ki mesela namazda elleri bağlamak farz mıdır sünnet midir sen de desen ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sağ elini sol elini üzerine bağlardı hadis böyle kardeşim ben sana onu sormuyorum farz mı sünnet mi rükün mü şart mı nedir bu kardeşim işitmedin mi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapardı iyi ama bu farz mı sünnet mi ne? Ben orasını bilmem. Allah Resulü böyle yapardı. Bu ilimdir bak. Ama buna göre bu ilim değil, bu cehalet. Bunun farz mı, sünnet mi, menduk mu, müstahap mı, ne olduğunu bilmiyor. Bir ad takacak. Sonrakilerin taktığı isimlerden bir isim takacak buna. Buna cehalet diyor. Bizat başıma geldiği için söylüyorum. Böyle bir soruyu Ebu Zerka mı ne diyorlar künyesine? O şahıs ilk Türkiye'ye geldi sıralarda böyle buna benzer namazla ilgili bir soru sordu. Ben de hadis söyledim ona. İşte ben dedi hüküm soruyorum falan filan. Dedim hadis bak bu. Yani hükmü bırak. Allah Resulü'nden doğrudan ana kaynağından meselenin hadisi yani. Sen daha neyi arıyorsun? İşte dedi senin dedi kitabın o sayhinli böyle dedi. Hep ilimsiz, cehaletle dolu falan. Yahu dedim bak i̇bn Mace'de İbn Ömer radıyallanma soruyorlar. Kurban kesmek farz mı, sünnet mi veya vacip mi, sünnet mi? İbn Ömer radıyallanma diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kurban kesti, müminler de, Müslümanlar da kestiler. Adam diyor ki, ya ben diyor şeyi soruyorum. Yani farz mı, sünnet mi? Allah Resulü kurbanı kesti ve müminlerde de kestiler diyor İbn Ömer radıyallanma. Adam diyor ki, ben diyor hükmünü soruyorum diyor. Farz mı, sünnet mi? Bey adam diyor, sen laf anlamıyor musun diyor. Anlayışın mı kıtsan? Ben sana diyorum ki Allah Resulü kesti müminlerde kestiler. Bu sahabe zamanda ilim bu. Şimdikiler bunu cehalet sayıyor. İlim ehli olabilmen için sonrakilerin nezdinde felsefe okumuş olman lazım. Kelam olmuş okumuş olman lazım. Kelamı bilmen lazım. Mantık, İsağoca bilmen lazım. Alaka bilmen lazım. Kıyas bilmen lazım. Kıyas en önemli vacip. Yani Kur'an'ı inkar etsen çok önemli değil. Sünnet'i inkar etsen çok önemli değil. Ama kıyası inkar etsen dinden çıkarsın. Böyle. Bu raddeye getirdiler maalesef. Yani sünnet inkarcısıyla adam Bunları hep şahit olduğum için söylüyorum. Sünnet inkarcısıyla kol kola geziyor, dost oluyor, tebliğ yapıyor ona, konuşuyor, yiyor, içiyor. Sünnet inkarcısıyla. Şiasıyla. Sufisiyle. Ama ben kıyası inkar ediyorum. Benimle ne selamlaşıyor ne konuşuyor. Yahu berideki adam kitaba dil uzatıyor, sünneti yok sayıyor. Uydurma e, hadislerle amel ediyor, dine şirk ve bidatlar katmış. Sen bunlarla dost geçiniyorsun, tebliğ ediyorsun ama benimle tebliğin bütün kapıları kapanmış. Neden? Ben kıyası inkar ediyorum çünkü. Kıyas ne? O da sonrakiler tarafından çıkarılmış. Yani şartları, rükünleri, ne şekilde olacağı kuralları önceki kaynaklarda bulamazsınız. Kıyasın belki ismi vardır sahabenin dilinde. Hep kınanmış olarak geliyor o da. Asla öyle gelmiyor. Kınanmış olarak geliyor. Ama bunun şartları, kuralları ne hikmetse? Kur'an'ın nazil olduğu dönemde mesela diyorlar ki ya yaul efsar hasır suresinin 2. ayetinde Fetebiru yaul efsar ey basiret sahipleri ey veya ul elbab akıl sahipleri ibret alın itibar kelimesi geçiyor. İtibar kıyas demektir diyorlar. Tamam güzel. Demek Allah azze ve celle bu ayette kıyas yapın diyor öyle mi? Evet diyorlar. Allah azze ve celle bu ayette kıyas yapın diyor. Kardeşim kıyas yapın diyor. Güzel. Bu Kur'an'a kimler muhatap oldu? Allah Resulü muhatap oldu ilk olarak ve ashabı muhatap oldu. Peki bu kıyası nasıl yapıyorlar? Bunun şartları, kuralları neydi? Allah bir şey emrediyor ama sahabe böyle bir şey bilmiyor. Yani kıyasın kurallarını bilmiyor, ne şekilde yapılacağını bilmiyor. Hatta tanımını belki sahabe hiç duymamıştır. Hani derler ya, asıl ile fer arasındaki cami bir ortak bir illetten dolayı asıl hükmünün fer'e uygulanmasıdır. Kıyasın tanımı bu. Sahabe böyle bir tanımı hiç duymadı. Böyle bir tanım duymadı sahabe. İlk defa 4. 5. asırlardan sonra böyle tanımlar yapılmaya başlandı. Sahabe böyle bir tanım bile bilmiyordu. Ama siz diyorsunuz ki Allah kıyas emrediyor bu ayette. E, Allah Resulü bu ayete muhalefet etti. Sahabeleri muhalefet etti. Neden? Çünkü onlar kıyas yapmadılar. Bu emri yerine getirmediler. Çünkü bilmiyorlardı bile. Bu sizin uydurduğunuz şu de onlar bilmiyorlardı. E nasıl oluyor bu? Allah bir şeyi emredecek fakat bunun nasıl yapılacağını bize bildirmeyecek. Mesela namaz emrediyor değil mi? Zekat emrediyor. Namazı nasıl kılacağımızı öğrettiğini bildiriyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bize açıklamış en ufak ayrıntılarına kadar. Rükusu, secdesi, işte iki secde arası, selamı, selamdan sonrası, öncesi Yapılacak dualar en ufak ayrıntısına kadar hep hadislerde geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Zekatın ne şekilde kimlere nasıl verileceği, hangi mallardan ne şekilde alınacağı, kime verileceği bunları hep açıklamış. Hac-ı hakeza. Allah'ın emrettiği ne varsa hakeza. Tıpkı bu sufilerin uydurduğu rabıtaya benzedi. Diyorlar ki Alimran i̇mran Suresi 200. ayetinde geçen verabitu ifadesi. Bak rabıta yapın diye emrediyor Allah Azze ve Celle diyorlar. Ama sufilerin şeklini belirttikleri, ne şekilde yapılacağını tayin ettikleri, tarifini yaptıkları ilk tarif Hicri 8. asırda başlamış. 8. asra kadar bu Kur'an'ın bu ayetindeki güya, onların iddiasına göre Rabıta emrini ne sahabe biliyor, ne tabi'in biliyor, ne tebe-i tabi'in biliyor. Dört imam da bilmiyor. Yani mezhep imamlar da bilmiyor. Onlar da Rabıta diye bir şey hiç duymamışlar. Sufilerin yaptığı Rabıta'yı bilmiyorlar. Ama 8 asır sonra ilk defa Kur'an'ı anlamaya başlıyorlar bunlar. Halbuki yasaklıyorlar Kur'an ve sünnet okumaktan. He? Siz müştehit misiniz de Kur'an sünnet okuyorsunuz diyorlar. Bakın nasıl iştihat yapıyorlar. Yani seni Kur'an ve sünnetle amel etmekten, Kur'an'ı okuyup da ona göre amel etmekten alıkoymak için sen müştehit misin de Kur'an ve sünnet okuyorsun? Alimler okur, evliyalar okur diyorlar. Kendiniz nasıl iştihat yapıyorsunuz? Hem de 4 mezhebe Aykırı iştahatlar. Yani dört imamdan da böyle bir şey yok. İlim ehlinden hiç kimse yok. İlim ehlinden, yani kendisine imam denilen, ilimde ön plana çıkmış hiçbir imamdan rabıtaya dair hiçbir şey yok. Kim çıkarmış? İlk çıkaran Muhammed Masum Faruki. İmam Rabbani dedikleri zatın oğlu. İlim ehli değil. Babası ilim ehliydi yine. İmam Rabbani dedikleri yine ilim ehliydi. Bir daha de olsa... İlim okuyan birisiydi, hadisçiydi. Hadis e, okur, rivayet ederdi yani. Bir de deline reddiye verirdi. İlme eserleri vardı. Ama oğlu ilim ehli birisi değil. Aylak bir sufiydi. Bu Kur'an'dan çıkarmadı. Yani e, Rabıtayı Kur'an'dan çıkarmadı o. Hiçbir ayeti Rabıtaya delil getirmedi. Böyle bir iddiayla yapmadı bunu. Hint e, sofistlerinden o ne diyorlar, Hint fakirlerinden öğrendikleri bir sistemi uyguladığı, dinle irtibatlandırmadı, bir bidat olarak çıkarttı bunu. Ondan sonra 12. asırda Halid-i Bağdadi dedikleri adam, rabıta şu şekilde yapılır dedi, işte şeyhi karşısında düşünürsün, onun alından senin anına bir floresan gibi nur gelir vesaire vesaire ee, Böyle bir şey çıkardı. Bu da Kur'an'ın bu ayetini delil getirmedi. O da bu ayete dayanmadı. Şunun da söylemeye çalışıyorum. Sufiler, hocalarının kendisine nispet ettikleri, alim dedikleri veya evliya dedikleri kimselerin dahi delil getirmedikleri ayetleri kendileri iştah ederek, yani rabıta varsa, işte ribat kelimesinden geliyor değil mi? Rabıta, işte ribatta alimden 200. ayetinde ve falan filan ayetlerde geçiyor. O halde Allah burada bunu getiriyor. İşte bu buna delil olur diyor. Bir başkası işte vesile Yani Allah'a kavuşmak için, ulaşmak için vesile arayın. Vesileyi genişletiyor. İşte Rabta da vesilelerden biridir. O halde Rabta'yı Allah emretmiştir diyor. Yani sahabenin bilmediği, peygamberin bilmediği, tabinin bilmediği, öncekilerin bilmediği bir şeyi Allah emretmiştir diyor. O halde vesile olarak sen buraya her şeyi doldurabilirsin. Mesela bununla da karşılaştım. Adam komünist yani solcu. Cumhuriyet okurlarından birisiydi. Staj yaptığım sıralarda ee, işte bizi hani namaz kılan falan görünce dedi ki işte ben de her e, perşembe akşamları Yasin okurum veya Kur'an okurum öyle bir şeyler dedi. Dini bir sohbet başladı. İçki de içerim falan dedi. Dedim nasıl içki içerisin? Ya dedi ben dedi içki içtiğim zaman kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum. Ona göre içki de bir vesile. Değil mi? Eğer vesile böyle başıboş bırakılacaksa Allah Resulü'nden başkasına açıklatılacaksa Seleften başkasına açıklatılacaksa yani satanizmi bile koyarsın buraya yani. yani hepsine mantıklı bir şeyler konulur. Velhasıl e, bidat ehli kitapta ve sünnette Allah'ın izin vermediği Resulü ve Vesselam'ın yol göstermediği e, daha başka yollar tutmuşlardır. Gerek itikatta ve inanç meselelerinde gerekse ameli meselelerde pek çok e, muhalefetlere sapmışlardır. Allah Azze ve Celle dini tamamladığı sırada Maide suresinin 3. ayetini indirdiği sırada en son inen ayet oydu biliyorsunuz. Yani Kur'an'dan en son nazı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından çok kısa bir zaman önce en son Maide suresi 3. ayeti nazi oldu ve bu ayette buyuruyor ki Bugün sizin üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim. Din tamamladım. Dininizi tamamladım buyuruyor. O gün dinden olmayan bir şey kıyamet gününe kadar asla dinlen değildir. Din olarak sahabenin muhatap oldukları, Allah Resulü hayattayken bu ayetin nüzulünden önce muhatap oldukları din namına söylenen beyan edilen ne varsa kıyamet gününe kadar <gülüyor> alimiyle, cahiliyle, kadınıyla, erkeğiyle, hürüyle, kölesiyle, çocuğuyla, ihtiyarıyla. Herkes bu ümmetten herkes bu dine muhatap olmak zorundadır. Yani sonrakilerin karşımları olmayan dine muhatap olmak zorundadır. İbn Ömer radıyallanmadan gelen hadiste Allah dini tekrar dine dönünceye kadar sizden bu zilleti kaldırmaz buyuruyor. Hangi din? İşte o Maide 3. ayetinin nazıl olmasına kadar beyan edilen din. Bu dine dönününceye kadar Tercüme edelim daha açık anlaşılsın diye. Tekrar selefi olmanıza kadar Allah bu zilleti sizden kaldırmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor yani. Selefi olmak demek ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmetin selefine beyan ettiği, onların yaşayıp uyguladığı din neyse ona dönmenize kadar sizden bu zillet kalkmayacak. Düşmanlarınız sizi yenecek, Hallaç Pamu'na çevirecek. Belalar, musibetler başınızdan eksik olmayacak. Ne zaman şöyle refah, konfor düzeyi, e, ilimde ilerleme vesaire e, belli bir seviyeye gelseniz tekrar alaşağı edileceksiniz. Yani bir kısır döngüdür gidecek. Ta ki siz bu hakikati anlayıncaya kadar. Peygamber aleyhissalatü vesselam 1400 sene önceden bu uyarıyı yapmış. Dininize dönünceye kadar. Peki bu din ne? Acaba sadece akide meseleleri mi? Sadece amel meseleleri mi? Bir bütün. Yani siz e, Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayette ruku emrediliyor diyerek sadece ruku yapsanız rükû çok fazletli bir şey. Kimse bunun fazletini inkar edemez. Allah için rükû etmek. Verkeû <gülüyor> me'arraki'in. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Ben sadece ruku yapacağım. Namaz kılmış olmaz. Secdenin Allah'a en yakın olduğu andır kul. Secdenin fazleti hakkında pek çok hadis var. Ben sadece secde yapacağım deseniz namaz kılmış olmazsınız. Kıyam şöyle faziletlidir, onda kıraat vardır vesaire. Allah için bir duruş vardır. Ben sadece kıyam yapacağım deseniz namaz kılmış olmazsınız. Namaz bir bütündür. Kıyamı iftitah tekbirinden selamına kadar bir bütün olarak icra edilmek zorundadır. İslam'da böyle, akide meseleleri de böyle. Amel meseleleri de böyle. Yani sen kıyası akide meselelerinde kabul etme. Akide meselelerinde kıyas olmaz sonradaki Sonra de ki ameli meselelerde kıyas vaciptir, şarttır, sorumluluktur de. Veya rey. Rey dediğimiz yani insanların görüşleriyle. Siz bidat elini ne diye reddi ediyordunuz bakayım. İşte eşareler ve matur diler. Bunlar reyde bulundular. Ne yaptılar reyde bulunup? İşte Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını yorumladılar. Ne dediler? Kudret dediler, nimet dediler, rahmet dediler vesaire vesaire dediler. Neyle söylediler bunu? Reyleriyle. Kanatlarıyla söylediler. Reddediyorsunuz değil mi bunları? Reddediyoruz evet. Reyle olmaz. Peki siz helali haramı nasıl reylerinizle söylediniz? Siz de kendi reylerinizle kitaptan sünnetten olmayan şeylerle istinbat ederek şu heraldir dediniz, şu aramdır dediniz. İstinbat ettiniz, kıyas yaptınız, reyde bulundunuz, istihsanda bulundunuz. Vesaire vesaire bir sürü isimler var fıkıh usulünde eee i şeriyeye baktığınız zaman 14'e kadar sayan var değişik değişik isimler altında. İşte Maide Suresinin 3. ayetinin nazil olduğu sırada en son ayetin nazil olduğu sırada bütün Müslümanların ittifak ve icma ile edille-i sadece ikiydi. Kitap ve sünnet. Başka bir edille-i yok. Demek ki dönmemiz gereken din bu. Ne zamanki edille-i şer'iyemiz yani dinin kaynakları, kuralları, temel delilleri kitap ve sünnetten ibaret hale geldi. Allah Azze ve Celle bizi o zaman bu zilletten kurtura, kurtaracak. Bunun manası sadece teknik, teorik anlamda bunu kabul etmek değil. Hayatımızda bunu uygulamak. Zahiren ve batinen uygulamak. Yani sadece görünüşte de değil, hem itikatta, hem amel e, amelde, hem dış görünüşte, hem kalp amellerinde. Evet, burada e, uyarı yapmıştık. Demiştik ki, bugün bazı insanlar Tevhid kardeşliği adı altında öyle bir çerçeve çiziyor ki, ben bunlara diyorum ki, iblis de sizin kardeşlerinizden olabilir. Sizin çizdiğiniz bu çerçevede, iblis sizin tevhid kardeşinizdir. Nasıl olur? Onlar sadece işte isim sıfat, akide meseleleri. Bu konularda tevhid ehliyse, tamam o tevhid ehli kardeşimizdir. Böyle bir kardeşlik diyorum ki siz bu sınırı çizdiğiniz zaman iblis sizin kardeşlerinizde. E nasıl olur çünkü kardeşim iblis Allah ikidir demiyor Allah ortak koşmuyor ki Allah'ın isim ve sıfatlarında ortak koşmuyor Allah'ın sema oluşunu inkar etmiyor Allah'ın ilmini inkar etmiyor rahmetini inkar etmiyor hatta o rahmete güveniyor Allah'ın azabını inkar etmiyor kıyamet gününü inkar etmiyor yarat bana kıyamet gününe kadar mühlet ver diyor melekleri inkar etmiyor cenneti inkar etmiyor cennemi inkar etmiyor İthikad esaslarından hiçbir şeyi inkar etmiyor iblis. Kıyas yaptı, kafir oldu. Ameliyle kafir oldu. Secdeyi terk etmesiyle, Allah'a secdeyi terk etmesiyle kafir oldu. O secdeyi yani o ameli terk etmesine sebep olan şey kıyasıydı, rey re idi yani. Bu sebeple selef diyor ki kıyas yapanlar ilk iblistir. Yine... İbn-i kıyas yapanların ilki iblis olduğu gibi, güneşe ve aya ibadet edilmesinin, tapılmasının sebebi de kıyastır. İnsanlar kıyas soyuyla tapmışlardır, diyor. Mesele basit değil. Yani kıyası, dinin, edile-i şer'iyesinden kabul eden bir insan, bizim tevhid -e kardeşimiz değildir. Allah semada dedi diye, Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat etti diye, helal ve haram konusunda Allah'a ortak koşmayı caiz sayan, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi meşrulaştıran bu kimseler, tevhid ile kardeşimiz olamaz. Yani tevhid de birliğimiz söz konusu değil. Tevhid bir bütün. İsim sıfat tevhidi, uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, bunlar hep tevhid değil mi? Bir de ittibat tevhidi var. İttiba tevhidi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın birlenmesi. Yani ne demek? Ne demek? Özet bir şekilde söylüyorum. Allah'ın kitabını, Allah'ın vahyini anlama ve uygulamada sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yani onun sünnetini rehber edinmek, başkalarını reddetmek. Yani nefi olmadan ispat olmaz. Tevhidin gerçekleşmesi için önce nefi gelir. La ilah edersin illallah diye ispat edersin. Illallah yeterli değil. La ilah diye nefi olmazsa Tevhid yerine gelmiyor. Yani la ilahe ilk önce ilah olarak e, tasarladığın, düşündüğün ne varsa kafanda, hayatında bunları bir silip atacaksın. Tertemiz bir sayfa açacaksın. Sonra illallah diyerek Allah Azze ve Celle'yi tertemiz bir itikad üzere ispat edecek. itikad edeceksin. Muhammedun Resulullah da bu şekilde nefi ve ispatı içermek zorundadır tevhidin yerine gelmesi için. Yani Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın Resulüdür dediğimizde yani Allah'ın Risaletini getiren kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yani onun Risaletini bize beyan eden, açıklayan, Allah Azze ve Celle'nin e, gerek Kur'an-ı Kerim'deki ve gerek Kur'an-ı Kerim dışında kullarına vahyettiği şeriatı bize bildiren ve açıklayan, amelleriyle de bize örnek olup kendisine tabi olmamızı isteyen, Allah'ın da bunu emrettiği şahıs sadece Muhammed ve Vesselam'dır. Onun sözünün yanında Allah ve Resulü'nün sözünden sonra kimsenin sözü olmaz. Onun sözü üstüne söz olmaz. Vallahu يَحْكُمُوا vla مُعَقِبَ لِهُكْمِهِ Rahat Suresinin son ayetlerinde. 40. ayet miydi? 42 miydi? 40. 41. وَاللّٰهُ يَحْكُمُوا وَلَا مُعَقِبَ hukmihi Allah hükmeder, onun hükmü üstüne hükmedecek, artık söz söyleyecek kimse yoktur. Allah'ın hükmetmesi iki şekilde. Bir, kitabıyla ki onu da bize ulaştıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. iki Resulün dili üzerinde. Yani her halükarda yolumuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çıkar. Dolayısıyla biz abdestimizi alırken, niyetimizi yaparken, namazımızı kılarken, orucumuzu ustarken, haccımızı yaparken hepsinde falan mesele filan mesele hiç uğramadan falanın reyine, filanın fetvasına hiç uğramadan doğrudan gerçekten iman eden kimse verirsek şayet ya yuhelleena amenu e iman denler alim cahil fark etmez müştehit ya da bedevi fark etmez bütün iman edenler erkek kadın fark etmez çocuk büyük fark etmez ey iman edenler bütün iman edenler eteyiullahi Allah'a itaat edin yani kitabına. Ve etiiu rasure ve rasule itaat edin. Allah azze ve celle kitaba ve sünnete itaat etmemizi, her işimizi bununla yapmamızı. Sonra ayetin devamında fe in tenaza'tun fi şey'in herhangi bir şeyde çekişirseniz, ihtilafa düşerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Bunu kim yapacak? Ferudduhu İlallahi ve Rasul. Yani bu reddetme, geri çevirme, kitaba ve sünnete döndürme yani. Allah'a ve Rasul'e döndürme. Kim yapacak bunu? İlk muhataplar kimse? Yani ey iman edenler. Bütün iman edenler. Sen çekiştin meseleni Allah'a ve رسول'e döndürebiliyor musun? Her mümin iman iddiasında olan kişi yani her bütün iman ehli bunu nefsinde sorgulamalı. Ve kitaba ve sünnete döndürmek için benim neye ihtiyacım var? Bunu bir kendisine sormalıdır yani. Acaba kitabı okumayı biliyor muyum? Bunun işte ne beyan ettiğini, bana ne emrettiğini biliyor muyum ki ben buna döndüreyim? Resulün sünnetine döndüreyim. Sahihini, zayıfını biliyor muyum ki ben buna döndüreyim? e, e insanlar bilmiyor. O zaman ne yapalım? Yani bu bilmemek, bu yolu bilmemek, imanın gereği olan bu yolu bilmemeyi sanki hoş görücesine işte bunu herkes yapamaz o zaman ne olacak işte müştehid alimler var mezhepler var müftüler var er meselelerini onlara sorsunlar herhangi bir şeride çekirseniz onun hükmünü müftülere götürün mezhebinize Ne döndü bu Allah'ın ayeti ana caddesinden başka bir yere saptırıldı yani Maide suresinin 3. ayetinin nazil olduğu sıradaki din başka bir din anlayışına dönmüş durumda yani Bütün davetin temel mihengi bu. Bu noktanın anlaşılmasıdır. Dönmemiz gereken din ne? Yani itibat tevhidi. İttiba tevhidi ne? Bütün davet bunun üzerine merkezlenmelidir ve her Müslüman bunu iyi anlamalıdır. İlk önce kendi anlamalı, kendi yaşamalı. Hayatın her meselesinde bunu kendi nefsinde uygulamalı. Ondan sonra yakınlarından bunu istemeli, talep etmelidir. Yani Allah'ın bizden istediği budur. Bize vacip kıldığı, farz kıldığı şey budur. Ve kurtuluşumuzun yeganet çaresi de budur. Bu kadar basit bir şey esasında. Basit ama e, iman edenler asla imtihan edilmeden bırakılmayacak. Yani iman ettiğin her husus İman olarak uyguladığın her şeyde imtihan edileceksin. Sizden öncekiler nasıl iman ettim deyip bırakılmadı. Bu imanlarını dünyada ispat etmeleri istendi. Dünya bunu ispat etme yeridir. Her alanda, hayatımızın her alanda biz imanımızı ispat etmek üzere imtihan edileceğiz. Ve Allah Azze ve Celle şayet itaat edersek, acziyetimizi itiraf ederek o konuda samimi gayretlerle hareket edersek, bize zor görünen pek çok şeyi kolay kılacağını, bize görünmez ordularla yardım edeceğini, bilemediğimiz aklımızın ucundan bile geçmeyen noktalardan bize rızıklandıracağını, ummadığımız kapıları açacağını kitabında vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Tevekkül ehli, iman eden kimseler, tevekkül ehli Allah'a her şeyden daha fazla tevekkül ederler. Ama bu imanı zayıf olan kimseler ise, Kendisine Müslümanım dese de, müminim dese de, iman iddia etse de aslında Allah'tan başka şeylere daha büyük tevekküller içerisindedir de farkında değildir. Rızkı için, rızkının geliş yolu için Allah'ın dışında başka bir şeylere tevekkül etmiştir. Bu sebeple Allah'a isyan terk etmez o noktada. Çünkü onu terk ettiği zaman Allah'ın kendisini rızıksız bırakacağından korkar falanca işimde Allah'a isyanı terk edersem, Allah beni aç açıkta bırakır endişesindedir, onu terk edemez. İnsan bunun farkında değildir. Yani bu şuursuzca işlediği büyük cürümlerdir esasında. Hayatımızda Allah'a isyan ettiğimiz her noktada bunu görebilirsiniz. Yani bunu e, tefekkür edebilirsiniz. Allah'a isyan ettiğimiz her noktada esasında Allah'a tevekkülde problemimiz vardır. Biz bu günahı terk edersek, bu cürümü işlemezsek, Allah beni zor durumda bırakır. Allah'a güvenmeme vardır yani. İman, e, bu noktada, yani kelime anlamı olarak güven manasına da gelir. İman, Allah'a güvenmektir. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Yani, İslam, zahirini, dış alemini Allah'a teslim etmen... İman, kalbini Allah'a teslim etme. Evet. E, bu ayetin tefsiriyle ilgili bir iki rivayet var. Onları zikredelim, e, kapatalım inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, dedi ki, Ali radıyallahu anh, Yemen'de tabaklanmış deri içerisinde toprağından ayrıştırıp saflaştırılmamış altın gönderdi. Yani işlenmemiş altın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu dört kişi arasında paylaştırdı. Dikkat edin. Zeyd el-Hayr, Akra bin Habis, Uyeyne bin Hısn el-Fezari ve dördüncüsü ya Alkame bin Ulafe ya da Amir bin Tufeyl'dir. Bu dördüncüsünün kim olduğu hakkında hadisin rabisi Umar'ı şek ettiği için böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir adam şöyle dedi. Bu sayılanlar o dönemde münafıkça İslam'a girmiş kimseler. Yani bir zorunluluk neticesinde İslam'a girdiğini saharetmiş kimselerdi. Bir adam şöyle dedi, bizler yapılan bu ihsana bunlardan daha hak sahibiydik. Yani bunlar kim ki? Bunların yani Müslümanlığı bile şaibeli hani. Biz daha hak sahibiydik. Ravi dedi ki bu söylemler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca şöyle buyurdu. Ben göktekinin emini olduğum halde siz bana itimat mı etmiyorsunuz? Sabah ve akşam bana semanın haberi gelmektedir. Evet burada Allah azze ve celle'nin semada oluşuna İşaret etmiştir yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Konuyla olan alakası bu. Bukhar ve Müslim rivayet ederler. Ebu Hureyir e radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim. Muhakkak ki Allah mahlukatı yaratmadan önce Muhakkak ki rahmetim gazabımı geride bırakmıştır diye yazdı. O yazı Allah'ın yanında arşın üstündedir. Burada da açıkça Rahman azze ve celle'nin arş üzerinde olduğunu ispat yazmıştır. E, edilmektedir. Bukhar ve Müslim rivayet eder bu hadisi. Evet. Allah Azze ve Celle bizi kendisinin zatı hakkında değil de mahlukatı, yarattıkları hakkında tefekküre e, yönlendirmiştir. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, yarattıkları hakkında düşünün. Fi ala illa Tefekkuru fi ala diye bunu emrediyor. Allah'ın yarattıklarını düşündüğünüzde az önce zikrettiğim İbn Amr ve İbn Mesud radıyallah'tan gelen hadislerde 7 kat sema ve bu semaların her biri 500 senelik mesafe. Yani bizim gördüğümüz sema, dünya sema. Bunlardan sadece bir tanesi. Bundan 500 senelik mesafede ikinci, üçüncü, 7. semaya kadar böyle bir sema. Bu semaların üzerinde bütün azametiyle arşa istiva etmiş olan Rahman Azze ve Celle, bütün kullarının, bütün mahlukatın, ne yaptıklarını, ne işlediklerini, ne düşündüklerini, kalplerinden ne geçtiğini en iyi bilen bir raptır. Böyle azamet sahibi bir rap. Allah Azze ve Celle azametiyle, kendisinin azametini takdir ederek iman etmemizi istiyor. Er-Rahmanu alel arş isteva. Rahman arşa istiva etmiştir arşın üzerine. Ve o sizin bütün yaptıklarınızdan, bütün işlediklerinizden ve işlemediklerinizden, gönlünüzden geçirdiklerinizden hepsinden haberdardır. Yani ne tevekkül konusunda ne başka bir şey konusunda Allah'a da bulunmayın, ümitsizliğe düşmeyin. Allah Azze ve Celle e, her şey hakkında tam bir otorite, tam bir mülkiyet sahibidir. Evet, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. E, ayetler... Ee, gelecek 6. ayet ve devamı inşallah bir sonraki derse Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ve esteğfuruke ve töbü